Merhaba, Dünya Yakunmak dinleyicileri Açık Radyo'da Akif Komuk'tan. Ee, biliyorsunuz e, e, iklim krizi üzerine e, birçok program yaptık, birçok yazarımızı konuk ettik. E, bugün e, aslında hep üzerinde konuştuğumuz e, bu iklim krizi nasıl öğretilir meselesine dair iki konuğumuz var. E, Nihal Yurtseven ve Seda Saraç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Sizleri tabii e, iklim değişikliği e, anlamaya dayalı tasarım temelli okul öncesi ve okul etkinlikleri kitabınız üzerine konuşmak üzere davet aldık. Ama öncesinde e, açık radyo tabii ve açık radyon dinleyicileri iklim e, krizi meselesinde e, birçok meselede olduğu gibi oldukça hassaslar. Ve radyo aslında bizim bir müşterimiz oldu. Ve 13 Şubat'ta e, Dünya Radyolar günü. E, Tabi e, radyo deyince bunu anmadan da e, geçmek e, olanaksız. E, bana şey ifade ediyor, böyle e, sanki radyoyu dinlerken e, zihnimdeki e, imgelemleri e, boş bırakıyor ve o hayal gücünü e, tetikliyor gibi geliyor. E, ne dersiniz radyo hakkında Sedem bütün çocukluğumuz radyoyla geçtiğini diyebilirim ki radyo yani geçmişe özlem her şeyi hatırlatıyor benim için. Ve hayal gücünü çok tetiklediğini düşünüyorum. Radyo tiyatrolarına bayılırdım ben küçükken. Ee, yani zaten tek kaynağımız o yani televizyon vardı tabii ama e, radyo ayrı bir zevkti yani. E, radyoların yaşaması çok önemli benim için. E, çocukların da keşke radyo dinletebilsek ama çok e, artık onlar çok görsellik çağındalar. Çok fazla görsellik işte YouTube şu bu falan onlarla ilgileniyorlar. Ama benim çocukluğumdur. Nostaljidir yani benim için radyo. Çok severim. Ne anlamın? Benim için de aynı şekilde. Kesinlikle üniversitedeki öğrencilik yıllarımı hatırlarım radyo deyince. E, düzenli takip ettiğim programlar vardı. E, dinleme konusunda ve e, ufuk açma konusunda radyoların gerçekten önemli bir işlevi vardı geçmiş zamanlarda ama... Şimdi onun yerini birçok şey aldı, birçok teknolojik araçtan yararlanıyoruz. E, bu anlamda radyolar e, sanki biraz daha geri planda gibi dursa da aslında meraklısına ve müdavimlerine e, hizmet etmeye devam ettiğini düşünüyorum. Evet, yani ben açık radyoyu özellikle müşterimiz olarak değerlendiriyoruz her seferinde. E, bizi bir arada tutan e, belki de hayatımızdaki 3-5 müşterikten bir tanesi. Şimdi e, bu iklim e, krizi, iklim değişikliği, küresel ısınma, küresel ısıtma birçok kavramı konuşuyoruz. Ve e, sizler de e, iklim değişikliği e, anlamaya dayalı tasarım temelli Okul Öncesi Etkinlik, e, İlk Okul Etkinlikleri kitabını hazırladınız. Bu zor bir şey değil mi? E, yani hani e, bu öğretim programı dediğimiz şey hani böyle gündelik dilde çok hani profesyonel olmayanlar için konuşulur da işte eğitim şart retliği vardır. Fakat eğitim deyince böyle program falan deyince böyle bir ihtiyaç analizi vardır, tasarımı vardır, işte pilotu vardır, materyal uygulama, geri bildirim falan. E bu e, nasıl başladı? E, aslında e, öğretim programı ya da müfredat yani bunları bu kavramları e, uzmanı olan olmayan birçok kişinin ağzından duyuyoruz ama e, öğretim programcılığı gerçekten bir ekip işi ve sağlam bir yol arkadaşınız varsa aslında yollar o kadar da çetrefilli değil. O yüzden ben ekip arkadaşıma da burada dinleyicilerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sevgili Seda Hocama. Biz ikimiz de öğretim programcısıyız. Bu proje aslında öğretim programı çok detayında ve özelinde başlamamıştı. Konu iklim değişikliğiydi ve bu bir sosyal sorumluluktu. Fakat Türkiye çapında, e, hatta özellikle belki de dünyada da bunun bir benzeri henüz yoktu biz bu çalışmaya başladığımızda. Dolayısıyla bunu bir çerçeve içine almak için e, yoğun bir literatür çalışması yaptık. E, biraz o kısımlardan Seda Hocam bahsetsin. Sonra ben e, program özelinde seçtiğimiz model ekseninde ilerleyebilirim. Buyurun Seda Yani Evet, biz program geliştirmenin ilkelerini biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama içerik bizim için çok... E, ...tam olarak çocukların seviyesine bunu nasıl indireceğiz? Çünkü e, şimdi iklim krizi dediğimizde çok boyutlu bir kavram. Yani iklim zaten kendi başına ayrı bir olay. İklimi anlatmamız gerekiyor, dünyanın neden ısındığını anlatmamız gerekiyor. Ve bu konu ayrıca çok da politik bir konu olmaya başladı. Kimisi kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Var diyen var, yok diyen var. Yani Literatür taradığınızda bütün bunlarla da karşılaşıyorsunuz. E, nereden başlayacağız, nasıl yapacağız... E, Nihal Hocam'ın da dediği gibi ilk önce böyle hani bir sosyal sorumluluk proje olarak bunları etkinlik yapalım e, birkaç tane falan gibi başladı aslında. Büyük bir ekip içindeydik. Bir ekibin yaptığı işin bir parçasıydı aslında program. E, program da değildi dediğim gibi etkinliklerdi bu. E, ama sonra biz e, Nihal Hocam'la göz göze geldik. Dedik ki hayır böyle iki tane üç tane tasarruf etkinliği yaptırarak bu iş olmaz. E, biz e, öğrencilere anlatmamız gerekiyor. Çünkü bunları niye yaptıklarını bilmeleri gerekiyor. Yani işte çıktılar bahçede bir iki tane etkinlik yaptılar, suyu az kullanda Bunu niye kullanıyorlar? Ee, yani zaten anlamaya dayalı tasarım diyoruz ya, e, anlaması gerekiyor çocuğun. Gerçekten e, iklimin ne olduğunu, iklimin bizim hayatımız üzerindeki etkisinin e, ne olduğunu, canlılar üzerindeki etkisinin ne olduğunu ve değişirse nasıl sonuçlar getirebileceğini bir bütünüyle ele almak istedik biz. O yüzden de literatüre baktık. Hakikaten de okul öncesi döneminde böyle ufak tefek etkinlikler vardı. E, ama böyle bizim e, istediğimiz kadar kapsamlı hem ilkokulu hem okul öncesini hem ilkokulu kapsayacak pek bir şey bulamadık. Oturduk kendi kazanımlarımızı kendimiz yazdık. E, ama tabii burada e, kendimiz yazdık derken kendimiz araştırdık tabii ama birçok da uzmanla beraber çalıştık. Yani İTÜ'den olsun, bizim Bahçeşehir Üniversitesi'den olsun enerji sistemleri mühendisi vardı. Bu ekibin içerisinde e, meteoroloji mühendisleri vardı. E, Miktat Hoca e, açık radyoyu dinliyor. Miktat Kadıoğlu sağ olsun bize çok geri bildirim verdi. Programı yaparken hep ona gönderdik. Terminolojiyi oturtmaya çalıştık. Bunun dışında iklim kriziyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının her zaman fikrini aldık. Yani biz oturduk kendi kendimize kazanım yazdık değil. Hani yazdık Gönderdik, tekrar kontrol ettik, tekrar gönderdik, tekrar kontrol ettik. Ee, böyle kolay bir süreç miydi? Ee, Nihal Hocayla çalıştığım için evet kolay bir süreçti. Ee, ama <gülüyor> e, yepyeni bir konu, karmaşık bir konu, çok boyutlu bir konu. E, o açılardan da e, kolay olduğunu da söylemek mümkün değil tabii ki. Ama e tabi ortaya şey, güzel bir Şey kolay mümkün. yani hani bir doğa temelli bir etkinliği yapmak işte veya işte doğa yürüyüşü organize etmek, geri dönüşüm, ileri dönüşüm bunlar kolay ama hakikaten iklim e, merkezi koyduğumda birçok kırılım alanı var, ulaşımdan e, üretime kadar. Şimdi tabii burada e, bu anlamaya dayalı tasarımı biraz açabilir miyiz e, Nihal Hanım? E, tabii ki Akif Hocam. Anlamaya dayalı tasarım aslında bir öğretim tasarımı modeli. E, biz e, bu etkinlikleri sıralarken e, ya da Konuları belirlerken çünkü... E program geliştirmenin bir doğası gereği hem kapsamınızı belirlemeniz, buna uygun kazanımlar yazmanız, hem de bu kazanımlara ulaştıracak etkinlikler de planlamanız ve bunu çeşitli ölçme değerlendirme araçlarıyla kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığında kontrol etmeniz gerekiyor. Aslında program geliştirme çok boyutlu bir süreç. Elimizde birçok döne var. Bunları, bu parçaları bir araya anlamlı bir şekilde getirmek gerekiyor. Bu işin program geliştirme boyutu. Diğer tarafta da, öğrencilerin Seda Hoca'nın da söylediği gibi gerçekten kalıcı ve anlamlı bir şekilde öğrenmelerini istiyoruz. Çünkü konu sadece sınıf sınırlar içerisinde kalmanın da ötesinde aileyi, arkadaşları, toplumu bilinçlendirmek için çocukların belki de bir iklim ajanı gibi ya da bir hani ee, iklim elçisi gibi hareket etmelerini gerektiren bir konu. Biz bu yüzden anlama dayalı tasarım üzerinden ilerledik. Çünkü burada hem böyle bir tasarım standartları çerçevesinde ortak bir dil oluşturmaya çalıştı çalıştık tasarım sürecinde. Ee, böylece kendimiz de yaptığımız şeyle ilgili kafamızda kilit sorular oluşturmaya çalıştık. Gerçekten öğrencilerin anladığını nasıl tespit edeceğimize dair bir takım Minimum standartlar belirledik. Hem bu bilgileri öğrencilerin günlük hayata nasıl transfer edecekleri üzerine kafa yorduk. Tüm bunlara ulaştıracak etkinlikler üzerine planlamalar gerçekleştirdik. Buradaki salt amacımız bilginin ezbere dayalı bir şekilde iklim budur, iklim değişikliği budur, küresel ısınma budur, sera gazı şudur. E, tamamen kitabi bilgilerle öğrencileri bilgilerle... Belki de nasıl derler, şarj etmek ya da doldurmak değildi. Buradaki amacımız bu bilgileri kazansınlar ama bir taraftan da bunu bir bilgiye, bir beceriye ve pratiğe dönüştürsünler istedik. Bu yüzden de UBD temelli bir etkinlikler silsilesi tasarladık. Bu sayede öğrencilerin bu bilgileri hem günlük hayatı hem de farklı disiplinlere de transfer etmelerini amaçladık. O yüzden UBD'yi bir çerçeve olarak aldık. UBD genel anlamda üç aşamalı bir tasarım modeli. Tasarımı yapan kişiler bu tasarım çerçevesinde fikirlerini üretmeye başlıyorlar. İlk aşamada daha çok biz kazanımlar üzerine düşünüyoruz ama diğer tasarım modellerinden farklı olarak UBD'de sadece kazanımları düşünmek yerine burada öğrencilerin kalıcı An, olarak anlamalarını istedikleri şeylerin neler olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Yani bu çocuk bu üniteden neleri anlamış olarak ayrılmış olsun Peki bunlara gerçekten e, anladım mı anlamadı mı e, bunları e, tespit etmek için bir takım temel sorular belirliyoruz. Temel sorular öğrencilerde merak uyandıracak türden sorular ve bunları ünite boyunca öğrencilere sürekli hatırlatıyoruz. Cevabı net olmayan, ünitenin içeriğine odaklanmadan öğrencinin cevabı bulamayacağı e, birçok öğrenciye iklim değişikliği hakkında bir takım e, bilgileri sorsak Google'layarak çok rahat bulabilirler ama bizim burada yaptığımız şey küresel ısınma nedir? Değil. Yani biraz daha öğrencilere sorgulatacak, merak ettirecek, kendi bakış açısını ortaya koymasını sağlayacak türden sorular. E, ve transfer ifadelerini belirliyoruz birinci aşamada. İkinci aşama öğrencilerin daha çok e, bunu nasıl performans görevleri üzerinden gerçekleştireceklerini, anlamalarını bize ispat edeceklerini, orada kanıt toplayacağımız aşama, o aşamada da gerçekten öğrencilerin bir ödev ya da etkinlik ya da bir doğru cevap, yanlış cevap değerlendirmesi sınav yerine performansa dayalı bir ürün ortaya koymaları ve bu performansın belli standartları olması için hazırlıklar yapmak anlamına geliyor. İkinci aşamada bunun üzerine planlamalar yaptık ve üçüncü aşamada da gerçekten bu e, birinci aşamada belirlediğimiz kazanımlara ulaşmaları, performans görevinde beklediğimiz standartları yerine getirmeler için en iyi hangi etkinlikler yönlendirici olabilir diye e, birlikte yine düşündük ve bir takım tasarımlar yaptık. Kısacası üç aşamalı bir modelin tüm e, adımlarını ve ayaklarını ortak bir dil konuşmak için ve e, öğrencilerin kalıcı ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmeleri için bir çerçeve olarak kullandık. En kısa haliyle bu şekilde özetleyebilirim. Ee, evet, şimdi e, bir e, müzik arası vereceğiz e, ve e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de e, e, konumuza uygun bir e, şarkı seçtim. E, İklim için çal e, hareketi vardı biliyorsunuz. E, oradan e, İklim için çaldan çal belayı seçtim. Sevgil'e i̇şte, çıkardığı dinleyicileri e, İklim için çal'da çal belayı dinledik. Dünya okumakta meyhanju seven ve seda saççı birlikte iklim değişikliği anlamaya dayalı tasarım temelli okul öncesi ve ilkokul etnikleri kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. E şimdi e tabi e, aslında e, yani ilkokul ve okul öncesinin e, göstergeleri ve dili farklı. E, şeyde yani belki çoğu kez e, iklim başka anlamlar ifade ediyor çocuklar için. Ve burada anlamaya dayalı da açıkçası benim anladığım şey birazcık bu hermonetiği anımsatıyor bana. Yani bir sempati olacak, empati olacak, anlayacaksınız gibi bir şey de var, denklem de var. Burada nasıl bir ayrım yaptınız? O okul öncesi ve ilkokullar arasında bir kavramsal geçişler mi var? Hani bu sıklıkla bu ekoloji eğitiminde tartışılan bir ekofobi meselesi var. E buradaki bu geçişleri e, nasıl sağladınız? Öğretmenler bu sürecin neresinde? Ben cevap vereyim. E, şimdi zaten anlamayı değil, tasarımları yaparken içeriği oluştururken biz özellikle de e, öğretmenlerimizi çok e, düşündük. Öğretmenlerin konuya ne kadar hakim olduklarını hem okul öncesi düzeyde hem de ilkokul düzeyinde e, konuyu bilmeleri e, yani bil, bilmiyor olabilirler ellerine aldıkları zaman diye kitabı düşünerek çok detaylı bir planlama yaptık. Yani dakika dakika bütün etkinlikler var. Şimdi etkinliklerin özelliği de hepsi aktif öğrenme. Yani bu aktif öğrenme dediğimiz eğitici dramadan, yaratıcı dramaya çok drama çalışması var. Mesela okul öncesinde daha çok dramalar var. Ama deneyler de var. Daha üst düzeylere gidildikçe daha çok okuma parçaları görüyoruz, daha farklı oyunlar görüyoruz, daha okuma yazmaya dayalı çalışmalar var, yazma çalışmaları var. Yani bütün becerileri temel aldığınız zaman aslında çok da büyük bir ayrım kalmıyor baktığınızda. Bir de şeyi de önümüze aldık. Milli Eğitim'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın programlarına önümüze aldık. Okul öncesi programını da, İlkokul programında her modül için. O sınıf düzeyinde o yapılan etkinlikler hangi e, Milliyetin Bakanı'ndaki hangi kazanımlarla örtüşüyor bunları da çıkardık. Zaten yazdığımız kitaba bunları da koyduk. Yani bu bu temada işte e, bu ünitede bunları bunları yapacaksınız. E, kazanımlar şuna iklim kazanımları bunlar. İşte okuduğunu anlama kazanımı varsa okuduğunu anlama kazanımı bunlar. Hayat bilgisi kazanımı bunlar. Ee, okul öncesi dönemde de, okul öncesinin kendi göstergeleri vardı. Onlar üzerinden eşleştirmeleri yaptık. Ee, yani bizim için çok zor olmadı. Çünkü aktif öğrenme zaten e, her düzeyde yapabildiğiniz bir şey aslında. Aktif yaptığınız zaman e, çocuklara oturup e, ben sana şunu anlatacağım, ben sana bunu anlatacağım gibi bir sınıf düzeni kurmadığınız zaman aktif evet. öğrettiğiniz zaman bu dördün da aynı şeyi yapıyorsun aslında. Anaokulunda da aynı şeyi yapıyorsun. Bana çok farklı gibi gelmiyor açıkçası. Tabii ki yani yaş çocukların yaş grupları farklı, gelişim düzeyleri farklı ama e, etkinlikler özünde baktığınızda aynı etkinliği e, yapabilirsiniz. Zaten e, bazı etkinlikte örtüşüyor mesela e, okul öncesiyle ilkokul 1-2'de ilkokul 1-2 ile 3-4'te de örtüşüyor ama dediğim gibi daha e, yaz daha karmaşık becerilere yönelik daha karmaşık etkinlikler daha yazma okumanın içinde olduğu etkinlikler yaş grubuna doğru ilerliyor. Gelişimsel olarak. Daha Değil farklı. Ya, az, az, azur kelebeğimiz var. Onun öyküsü nedir? Azur kelebek. nial hocam anlattın istersen. Aslında orada bir metafor var. Kelebeğin kanat çırpmasıyla ilgili ve işte kelebek etkisiyle ilgili. Burada birçok hayvanı aslında bir hani ana karakter olarak kullanabilirdik. Seçenekler arasında bir kutup ayısı, bir penguen ya da bir hani Afrika kaplanı olabilirdi. Ama biz ana karakter olarak tabii ki bu, bu karakterlerden de arada görüyoruz bir sinek kuşu görüyoruz mesela kitapta. Ama biz ana karakter olarak e, Azuru yani kelebeğimizi seçtik. Kelebeği de e, burada seçmemizde gerçekten hani üzerine kafa yorarak en e, iyi bizim e, meramımızı hangi hayvan anlatır e, diye düşünürken e, kelebekte karar kıldık. Çünkü kelebeğin bir e, dünyanın farklı bir ucunda bir kelebeğin kanat çırpması aslında dünyanın bir başka bölgesinde e, bambaşka bir şeye e, sonuçlanabilir bambaşka bir şeyle sonuçlanabilir mantığından yola çıkarak bizler de aslında çocuklara şunu aşılamaya çalıştık bu etkinlikler çerçevesinde ya yani bir e, sizler de yapacağınız küçük atacağınız küçük adımlarla yapacağınız küçük katkılarla aslında dünyayı sarıp sarmalayan bu iklim krizine e, küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsiniz ve bu bir kelebek etkisi gibi zaman içerisinde tüm dünyaya yayılabilir diye düşündük ve kelebeğin adını bulmaktan işte özelliklerinden, onun türünden hepsiyle ilgili detaylı araştırmalarımız ve fikir istişarelerimiz oldu. En sonunda da azur kelebek doğmuş oldu. Bir de şöyle bir şey daha var. Kelebekler iklim değişikliğinden en çok etkilenen hayvanlardan bir tanesi. Özellikle kral kelebekler o göç sırasında işte yani daha serin yerlere gitmek istiyorlar evet. gibi işte o detaylara girmeyeyim ama e, kelebeğin öyle de bir anlamı vardı. Ve biz istedik ki şunu da istedik, e, şimdi küçük çocuklar olduğu için bunlar bütün bir hikayeyle gitsin. O yüzden her ders e, kelebek, e, azur kelebeğin e, dersi ziyarete gelmesiyle başlıyor, bir dramayla başlıyor. E, pencereden içeri giriyor ve bir drama yaptırıyor öğretmen. Ee, ve çocuklar biz okullarda da gidip gördüğümüzde çok seviyorlar azur kelebeği. Azur kelebek hikayesi başladığı zaman Aa, azur kelebek geldi iklim değişikliği diyorlar hemen. Ee, her ders böyle başlıyor çocuklar anlıyorlar ki iklim değişikliği başladı. Çünkü onları o mindset'e getiriyoruz evet. ee, azur kelebek hikayesiyle. Zaten modülün en son, yani bütün modüller modül boyunca o kelebek her derste geliyor ve her derste ayrı bir hikaye anlatıyor. Arkadaşların hikayesini anlatıyor, onların başına gelenleri anlatıyor. Farklı ülkelere gidiyor, farklı şeyler giyiyor gibi böyle bir hikayesi var. Ve en sonunda da kelebek etkisine bağlanıyor modül. Yani yeni ufak yaptığınız bir şey, kelebek etkisi göstererek bütün dünyada etkisi olacaktır. Yani umutsuz olmayalım. Buradan belki ekofobiye de bağlayabiliriz. Hani umutsuz olmayacağız. Hepimizin yapabileceği şeyler var. Mesajını da vermek istedik. Ee, çocukların korku kaçmadan, e, böyle iklim değişikliği gelecek, her şey bitti, hayat bitti, ne olacak bu falan gibi bir e, tavırla girmiyoruz sınıfa. İklimin önemini anlıyoruz, iklimin bizim hayatımızdaki önemini anlıyoruz, hayvanların hayatındaki önemini anlıyoruz. Ve değişirse sorun yaşayacağımızı değiştirmemek için de faaliyetlerimize, insan faaliyetlerinin değişmesi gerektiğini anlatıyoruz. Çok basit ve evet. e, çok e, naif bir e, düzeyden anlatıyoruz aslında hikayeyi. Evet, ben de oradan hemen şöyle bir mesaj alıyorum. Bittiğimi değil, sistemi değiştirin. <gülüyor> çocuk versiyonunu anlıyorum. Şimdi burada e, şu anda e, uygulama süreci nasıl gidiyor? E, bildirimler geliyor mu size? Hanım? Kesinlikle e, mutlaka her gün en az bir kez bir hikayede etiketleniyoruz biz sosyal medyada. Ee, öğretmenler e, keyifle uyguluyorlar e, iklim değişikliği modülünü, e, modülün uygulandığı okullarda. E, mutlaka e, ziyaret ettiğimiz okullarda e, iklim değişikliği, küresel ısınma ya da e, iklim değişikliğiyle bağlantılı başka konularla ilgili mutlaka sınıflarda görseller görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz ki e, uygulama konusunda öğretmenler gerçekten ilgileniyorlar. Üstün bir çaba gösteriyorlar. Tabii burada e, aslında geçtiğimiz yazdan beri hani Türkiye Türkiye'de gördüğümüz bir takım e, doğal afetler ve olağan dışı e, aşırı hava olayları çok etkili oldu bu e, kafa yapısına ulaşmamızda. Ve bu atılan adımla da birlikte aslında e, hepimiz e, bunun gerçekten önemli bir küresel çevre sorunu olduğunun farkındayız. E, bu bakış açısıyla hareketle Öğretmenler de öğrencilere eğitim değişikliğini anlatabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim gözlemimiz bu. Sınıf içi gözlemler yapma şansımız da oldu uygulamalar sırasında. Kimi sınıflarda bir performans görevinin sergilenmesine denk geldi. Kimi sınıflarda bir tartışma anını yakaladı. Kimi sınıflarda bir istasyon çalışmasına denk geldik. Böyle farklı farklı okazyonlar oldu ve burada gördüğümüz şey şuydu. Çocuklar gerçekten ee, iklim değişikliği ile alakalı derslerde yerlerinde oturabiliyorlar. Yani sürekli bir ayağa kalkma, el kaldırma, e, ben söyleyeyim e, benim sıram geldi. E, o isteklik ve o motivasyonu çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. E, ve e, burada bir takım soru cevap etkinliklerinde hep şunu fark ettik ki aslında çocuklar bu dersi çok seviyorlar, bu modülü seviyorlar. E, nispeten kısa buluyorlar, keşke daha uzun olsa bu etkinliklerden daha fazla yapsak diyorlar. E, ve bunun dışında da aslında dersin yansımalarını eve de götürmüşler. E, anneme e, bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırmamayı söyledim. E, i̇şte e, mutlaka evdeki materyallerimizi geri dönüşüm öğelerine göre ayrıştırmalarına çalışıyorum. E, ya da mutlaka işte e, kullanmadığımız kaynakları... Boşuna tüketmeme konusunda ailemi uyarıyorum. Bu tarz geri bildirimler çok aldık çocuklardan. Bu anlamda uygulamaların aslında amacımıza da ulaştığını söyle Çünkü biz burada bu etkinlikleri tasarlarken... Sedavcı'nda dediği gibi hadi bakalım 2 3 tane tasarruf etkinliği yapalım. Geri dönüşüm malzemelerini ayıralım. Şüphesiz ki bunlar çok önemli ama sınıfta kalmaması gereken şeylerdi ama bizim özünde amaçladığımız bilginin transferinin yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyoruz ama tabii ki çok erken. E, uygulama başladı daha e, bir dönem oldu eminim. Uzun vadede daha e, kalıcı ve gözlemlenebilir etkilerini fark edebileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi son, yavaş yavaş toparlayacağız. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Seda Hocam, şimdi nereden ulaşacaklar kitaba? Yani Bahçeşehir Koleji'nde uygulanıyor. Siz de Bahçeşehir Üniversitesi öğretmenizsiniz. Hem Nihal Hanım hem siz de. Devlet okullarından nasıl ulaşabilirler kitaba? Nasıl size ulaşabilirler? Onu sorayım. Şimdi kitap Bahçeşehir Üniversitesi yayınlarından çıktı. Ama henüz online satışı başlamadı. Online satış başladığında biz bunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız büyük ihtimalle. yani Hocam da, ben de. Şu an için satışta değil kitaplar. Ama şöyle güzel bir gelişme var. Bahçeşehir Koleji'ndeki ekibimizle beraber programı oluşturduk. Yani bir ders olarak. Bu bir modüldü. Sekiz haftalık bir modül bizim yaptığımız. Bunun programı hazırlandı. Ve en son, dün son şeklini verdik dün cuma günü son şeklini verdik bugün itibariyle Milletin Bakanlığı'ndan e, tarih terbiyeye onay için gitti. E, büyük ihtimalle yani onaylanır diye umut ediyoruz onaylandıktan sonra herkese açık olacak zaten programda evet. e, onun için de etkinlikten olduğu kitapta yakın bir zamanda tam tarih veremesek de yakın bir zamanda satışa çıkacaktır çok teşekkürler e, emeklerinize sağlık e, bu süreçte yer alan öğretmenlere teşekkür, teşekkür etmek gerekiyor e, Aa, e, evet e, ben e, bir şey ekleyebilir miyim bu arada ya, e, bir programı geliştirirken e, sadece Niyelojay ile oturup etkinlik yazmadık biz büyük bir ekip vardı orada aslında okul öncesi öğretmenler ve sınıf öğretmenleri e, onları da mutlaka e, Teşekkür etmek istiyorum çünkü etkinlikleri temelde onlarla beraber yazdık. Yani biz e, oturup etkinlik yazmadık o açıdan. E, şekil verdik hani şöyle bir etkinlik yapalım. Buraya bir altı şapka koyalım, buraya PMI koyalım, e, buraya bir tane deney koyalım diye bu yönlendirmeleri yaptık ama e, öğretmenlerimiz özellikle bu kendi sınıflarına da düşünerek bu etkinlikleri geliştirdiler. E, bir de Canan Acar hocamız. E, mutlaka teşekkür etmemiz gereken bir hocamız e, Bahçeşehir Üniversitesi'nden şimdi Tüventü Üniversitesi'ne geçti. E, o bütün süreçte her türlü derdimizi dinledi. E, iklimle ilgili ne biliyorsak ondan öğrendik öyle diyelim. İklim, iklim değişikliği, iklim değişkini uyum, iklim değişikliğini azaltma. E, o yüzden herkese bir teşekkür etmek istedim. Yani bir ekip bu çok büyük bir ekip gerçekten. Evet, ekibimize evet. teşekkür ederiz her anlamda destekleri katkıları için. E, biz bir ekip olmasaydık bu ürün de ortaya çıkmazdı kesinlikle. O yüzden herkese Tek tek teşekkürler. E, o zaman yani sizleri işte okul öncesi bu etkinlikleri hazırlandı. Şimdi ortaokul ve liseyi hazırladıktan sonra bir kez daha e, konu, konuk alacağız o zaman. E, çok teşekkürler e, programımıza katıldığınız için. E, emeklerinize sağlık. Evet. E, umarım tahim terbiye kısa sürede geçer öğretim programı ve e, tüm öğretmenlerin e, kullanımda sunulur. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok yayınlar. Ee, çok teşekkürler. Sevgili Dünya Okumak dinleyicileri, bu hafta iklim Değişikliği başlığını e, Bahçeşehir Üniversitesi'nden e, Sedat Saç ve e, Nihal Yuruseven e, hanımefendilerle konuştuk. E, önümüzdeki programda e, başka bir yazarla e, görüşmek üzere. İyi haftalar.